Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? İyiyiz seni sormalı. Siz neredeyim? Seyyare devam ediyor dolaşımına Şimdilik, şimdilik. <gülüyor> evet. e, Bugün e, yazında da oldukça ilginç bir noktaya e, altını çizerek e, başlıyorsun Ve medyanın e, asıl ülkenin hı hı. çatışma kültürüne nasıl katkıda bulunduğu gibi çeşitli yerlerde Aslında çok ilginç ve önemli bir konu hı hı. E, e, Biraz onu konuşalım herhalde aslında o ta yazımda e, taraftaki bugün bu, e, çıkan e, yazımda çok fazla o konuya giremedim. Çünkü sadece e, çapışmaların genel aslında e, yapısının ne kadar benzeyebildiğini coğrafyaların uzaklığının da bu anlamda çok fark etmediğini bazı şeylerin hani küresel etkilerin diyelim Ondan sonra onun dışında der de toplumsal benzerliklerin özelliklerin tarihin, geçmişin Aslında çok benzetebildiğini ülkeleri coğrafyaları anlatmaya çalıştım yani Türkiye temelde bir adacık gibi kendi başına yaşamıyor biraz Ruhen Türkiye'nin basını ve genelde politikası sanki böyleymiş gibi bir hava içinde. Ama aslında tabii mesela işte Güney Asya'da yani işte Sri Lanka vesaire o taraflarının olduğu coğrafyada Türkiye'ye çok benzeyen özellikler gösterebiliyor. Evet bu noktada bir araya girip bir küçük parantez atabilir miyim? Yani şöyle özellikle bu gibi durumlarda yani bugün mecliste işte sö söz edilen yemin krizi ya da boykot krizi evet, denen evet. şeyler gibi olduğu zaman... Bu medyanın ne kadar içe kapalı bir e, yapıya e, hizmet evet. ettiği çok daha net görünüyor. Yani dünya birbirine girmiş vaziyette. Yani İspanya'da, Yunanistan'da, evet. Gazze yürüyüşünde ve çevre konusunda Amerika'da muazzam gösteriler ve sivil evet. itaatsizlik evet. şeyleri varken hiçbiri konuşulamıyor ve böyle kendi içine kapanık. O zaman da işte çatışma bir bütün şey hiç bir yorum yapılamadığı için çatışma körüklenmiş oluyor dolaylı olarak da diye yani düşünüyorum. Uzak, tabii, tabii tabii çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şimdi mesela Rusya'da yeni bir kanun çıkıyor ve Rusya Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiç saymasına izin verecek bir hukuki düzenlemenin gelmesi söz konusu. E şimdi bu komşumuz, kapı komşumuz, Rusya'nın bunu yaşıyor olması çok önemli bir şey. Yarın öbür gün belki Türkiye'de benzer bir şey yapmaya kalkacak. Yani çünkü ben daha önce de bahsetmiştim. Coğrafyaları, ülkeleri yakın veya uzak bağlayan can damarları var görülmeyen adeta bence. Dolayısıyla bir bölgede bir huzursuzluk yaşandığı zaman o hinterlandında da onun etkilerinin görülmemesi veya bir değişim süreci yaşandığı zaman bunun etkilenmemesi o bölgenin genel olarak imkansız. Yani Türkiye'de de mesela işte Putinleşmeden bahsediyoruz vesaire falan filan. Hani ekonomik refahın insan haklarının insan haklarına yönelik sorunları bir anlamda maskelemesi veya ekonomik refahın tercih edilmesi insan hakları vurgularının yerine. Gibi bir e, anlayış mesela bunlardan e, bahsediyorsak. Bunda Rusya'nın ve Türkiye'nin de birbirinden etkileşiminin muhakkak e, bir şeyi vardır. E, bir bağı vardır. E, ya Bu, bu yüzden Türkiye'nin yani hakikaten e, yalnız ve güzel bir ülke olarak tek başına olduğunu düşünmemek lazım. Bir de şöyle bir durum var ama işimize geldiği zaman da, iş, yani genelde yorumcuların işine geldiği zaman da çok uzak coğrafyalarda örnek olabiliyor. Mesela Sri Lanka, Türkiye'de bir işte şey Türk açılımı yapıldığı zaman bir örnek olarak ortaya konmuştu. Yani bu açılımı almazsanız bundan sonra Sri Lanka'nın yöntemini uygularız. Yani ne yaparız? İşte bu Tamil Kaplanlarının bir o dönemlerde Sri Lanka'nın bir ordunun üzerinden böyle silindir gibi geçmesi söz konusuydu müthiş bir insanlık dramı yaşanıyor hala zaten orada işte yerinden ya, olan yani ha. resmen soykırım uygulandığından bahsediyor evet. Birleşmiş Milletler raporu da o şekilde çıktı zaten evet. onu örtbas etmeye çalışıyor ama e, siyaseten Müteveffa Onur Öymen de bunu savundu ydu hatırlıyorum Onur Öymen değil pek çok kanattan pek çok insanın ben o dönem gazetecilerin de hani Onur Öymen evet. daha sivil bir kişilik olmayabilir bu anlamda nasıl diyelim tırnak içinde ama gayet <gülüyor> liberal gözüken çevrelerin de bunun savunduğunu hatırlıyorum. Sri Lanka olursunuz bakın gibi hatta parmak sallayarak neredeyse. Evet. Onun için e, tabi yani bu aslında kürt açılımının olduğu dönem o dönem belki ekstrem bir durumda ama bir de rutin haberlerin olduğu dönemde ve gayet aslında medyanın farkına varmadan savaşı çatışmayı körükler bir hali var. Bundan daha önce şey, Daniel Doğr diye bir araştırmacıdan bahsetmiştim, daha evet. yazılarında hem sizinle konuşmuştuk. İsrail'den bir araştırmacı, bir bilimci kendisi ve gazeteci kökenli aslında. Onun mesela işte İsrail-Flix'in çatışmasına yönelik çalışmaları var. Ve tamamen medyanın retorini kullandığı kelimeleri inceleyerek mesela son derece akademik çalışmalar. Ve medyanın nasıl savaşa taraf olduğunu, nasıl çözümsüzlüğü e, körüklediğini anlatan e, tezleri var. Orada mesela kullanılan kelimeler bile mesela bir bölgenin temizlenmesi ondan sonra veya da işte e, geçenlerde bir haberlerde mesela toplumsal e, müdahale aracı deniyordu mesela polisin şeylerini evet. kanlarları vesaire. Şimdi toplumsal müdahale aracı dediğinizde bizden de simpatik bir sempatik bir şey oluyor jargon ama ne oluyor bu medya tarafından da hemen bu, polisin e, konuşmasından işte haber biten neyse işte yani polisin kullanmasından mesela veya ordunun kullandığı kelimeler aynen medyaya sirayet ediyor hiç sorgulanmadan. Evet mesela en tipiklerinden birini pek çok defa konuşmuş olduğumuz bir şey olmasına rağmen bir kez daha bu, bu bağlamda tekrarlamak iyi olabilir etkisiz hale getirildi diyor Mesela. mesela. Yani İnsan o öldürüyor. zaman e, öldürmüşsünüz <gülüyor> hatta e, sonraki detaylara gelince korkunç şeyler de yapılmış e, cesetlerine olabiliyor. Buna rağmen siz etkisiz hale getirme ya da ölü ele geçirilme gibi terimlerini nö tamamen nötralize eden ve işi evet. sempatikleştiren diyeyim hale getiren bir dil kullanıyor medya. Kabulebilir bir hale getiriyor okuyan evet. için. E, Son derece için. yani savaş hijyenleştiriliyor bana. Hijyenik bir hale getiriliyor bir hani uzaklaştırılıyor adeta. İşte İsrail'de işte bu hani bir bölgenin temizlenmesi lafının kullanılması aslında son derece dramatik. Bu temizlemek lafı yani bu temizlik terimi maruz kalmış bir halkın böyle sonunda kamuoyunda bunun ee, ...bunun kullanılığı olması. yani Sil, ya, ...silahların hızlıyorum. saflığından bahsediyor ya... o ...İsrail ordusunun dünyanın en etik ordusu olduğundan filan da... Or ...orada da öyle şeyler söyleniyor zaten... ...tabii öyle mitler yaratılıyor işte istemez... ...yani e, yazıda ben işte özellikle çatışmanın doğasına birazcık değinmeye çalıştım... ...yani mesela bu işte yemin kriziydi vesaireydi... ...peki bunlar niye oluyor... ...biz bu e, görüntüye çoğunluk olarak biz derken... ...gene yani işte şey olarak kamuoyu ve medya... ...buna odaklanıyoruz Şimdi ne olacak... Kim Çözdü, çözemedi. Erken evet. seçmeye mi gidecek? Biraz o, biraz önce az önce sen de programa girmeden az buçuk bunu konuştuk. Aynen evet. bu kelimelerle yani sendrom evet. üzerinde durup kriz evet. bu, burada bir kriz burada değil ki çok daha girdi ve temelde kriz yani. Evet işte bu neden oluyor? Ankara'da olduğunuz zaman hakikaten bu çok enteresan bir maç seyreder gibi özellikle herkesin bir de kendi dedikodusu var. E, aldığı istihbaratlar falan filan. Hey, bir, bir körlük dışı, yaratıyor değil, değil mi? Onun dışındaki <gülüyor> evet, her şeye evet. karşı. Bir maç takibi gibi. Yani maç takip ederken güzel de böyle bir siyaset olunca konu bilemiyorum. Ya şimdi orada benim daha sonradaki yazılarımda da girmek istiyorum. Bu medyanın rolü hakikaten önemli. Bu işte benim bahsettiğim rapor. Cenevre merkezli bir şeyin, büyük düşünce kuruluşunun... Güneydoğu Asya'daki düşünce kuruluşlarıyla beraber e, gerçekleştirdiği Kasım'da Katmandu'da bir e, yuvarlak masa toplantısının sonucuydu. E, ve e, burada e, bu raporda e, bu Uluslararası İnsan Hakları Politikaları Merkezi'nin e, raporunda e, şimdi. Medya ne, ne tarz yaklaşımlarla işte bu çatışmayı kö körüklediğini, ateşlendirdiğini anlatıyor. Istemem. Yani aslında o kadar basit şeyler var ki, okuyunca yani raporu aman tanrım bu işte aslında Türkiye'deki basından bahsediyor gibi. Yani bazı şeyler aslında basının küresel özelliklerinden kaynaklanıyor. Bütün her yerde gö e gözlenebilecek. Mesela nedir e o e son derece sansasyonel haberlere düşkünlük. Ee, ve işte e, bu e, şok haber vesaire son dakika gelişmelerinin mesela şey yapılması. E, hep ortada flash flash geçmesi. Bu dünyanın her yerinde gözleniyor. E, son, son dakika e, flashlarından başka hiçbir şey kalmadı zaten televizyonlarda. Evet. Ve şimdi özellikle de işte restoranlara ve kaf kafelere falan her yere de konan plazma evet, ekranlar evet. sayesinde. Yalnız son dakikalarla kuşatılmış vaziyette yaşıyor büyük şehirlerde insanlar yani. Tabii yani şu, bu, bu da ister istemez mesela olayların bir gelmişi, geçmişi, bir kökü yokmuş gibi sanki bir yansıtma söz konusu. Mesela işte e, çatışmada bir e, şu kadar şehit verildi tabii e, veya işte şu kadar işte e, e, şey terörist etkisi hali getirdi gibi bir haber verdiğinizde hani bunun, bu sorun niye var, ne oldu, niye bitti? Hiç hiç bundan bahsedilmiyor. Mesela rapor buna değiniyor. Tamamen bir epizod gibi bir orada olay oluyor o kadar yani gibi. Ve insanlar da tabii bundan yavaş yavaş kamuoyu sadece bir şiddet şiddet patlak veren olaylar silsilesi görüyor. Bunun en azından yapabilen medya kuruluşları olsa hani o da olur, o da olur. Dolayısıyla bir seçim şansı da olabilir. İşin mesela daha çok boyutlu şekilde işte mesela o çatışma olmadan önce şöyle oldu da böyle oldu da o bölgede şunlar yaşandı. Mesela hiç şey bilmiyoruz. Yani çatışmanın yaşandığı yerlerin nasıl yerler olduğu bir dolu yerleşti. Dağılacağız. Şu isimler geçiyor. Ama o bölgelerin kendi tarihini, oralarda neler yaşandığını sanki hiç, hiç bildiğimi yok. Öyle yerler onlar. Evet, <gülüyor> sanki evet. bir, bir, bir dünya tarihinde varlı sadece o olay patlak verdiğinde... Gelen geçen bir şey böyle hani nokta gibi duruyorlar adeta. Evet geçenlerde de mesela bir şey vardı şimdi aklıma geldi yani yol açılırken duble yol mu ne yapılıyor her durum civarında ve inşaat durdurulmak zorunda kalmış. Çünkü insan kemikleri çıktı diyor. Bu kadar veriyor haberimiz. Yani. Yani. <Gülüyor> yani şey insan kemiğinin hangi dönemden olduğu bilgisine dahi ulaşamadık. Evet. E, evet ya ha, hakikaten yani nesi, yeni midir eski midir <gülüyor> ya akıl almaz bir şey var yani a, a, anestezi, o bir, o bir anestezi... detay haberdi evet. akıl evet. haber olmasa da duble yol üstünden geçiyor evet. daha fazla ya bu işte e, o çatışmaların aslında şeyinde de bahsettiğim e, yapısal Hı. özelliklerinde mesela yazıcı dikkat çektiğim e, ekonomik işte bu refahın ve gelişmenin hem toplumda müthiş mesela işte ...sizi arttırması... ...fakat bir yandan da buna razı gelinmesi... ...çünkü o şey bir yandan... ...kırıntılar herkese düşüyor... ...ister istemez... ...ve o kırıntıların... ...insanları mutlu etmesin için... ...bir de onlara bir yazdığı... ...tozu mu bulanıyor diyeyim ne diyeyim... ...bir böyle bir göz boyama... ...devam ediyor aslında ve... ...toplum bir yandan bölünürken... ...ve çatışma aslında... ...çatışmaya sebep, sebep veren... ...unsurlar artarken öte yandan da bunların e, işte ne bileyim işte nitik bir geçmişin e, işte şey etilmesi daha ideolojik bir şekilde işte milliyetçilik körükleyecek şekilde e, kamuoyuna e, propagandasının yapılması Türkiye'de işte biraz bu Osmanlı biraz İslam biraz o biraz bu bir bulamaç şeklinde işte Sri Lanka'da mesela Budist hali bu işin daha bu da enteresan yani biz senin din falan deyince bu dizinin mesela milliyetçilik aracı olarak kullanılabileceğini hiç düşünün evet, akla gelmiyor. Bu, bu da çok orvelyen bir durum hakikaten yani. Evet evet ama işte olabiliyor demek ki yani sonuçta bunlar var bir yanda. Öte yanda da mesela medyanın da bu özelleştirmeler vesaireydi ve son derece şey vahşi bir kapitalist ortam haline gelmesinin ee, ...aslında sonuçları bunlar. Çünkü e, son kentede Meden niye bunu yapıyor? Neden mesela işte çatışmaya e, yani adet oluyor adeta? E, sorusuna cevap bulamıyorsunuz. Mesela Daniel Dor da o İsrail'deki e, araştırmacı. Buna kendisinin de tam bir cevap veremedi. Çünkü kendi mesela e, uzun yıllar çalıştığı insanların beraber... İstelik ee, de yani solo, soldan olabilebilir, illaki bir şey olmasının söz konusu değil. Diyelim ki savaş taraftarı veya yani milliyetçi çizgide biri. Ee, olarak adeta bir atladıkları bir to topluluk psikolojisi şeklinde adeta. Ee, adeta hoşlanarak bunun içine ben bahsediyordu. Türkiye'de de bunu ben gazetecilik döneminde özellikle 90'ların sonunda başladığım için o zamanlar yaşadım. Ee, gelen telefonlarla işte mesela e, özellikle şöyle şöyle yazacaksınız. İşte 50 kanlı terör örgütünün bilmem ne falan o jargonlarla değişirdi devamlı ama onu kalıbı kullanmak zorundaydı denirdi. Buna da kimse itiraz etmezdi çoğunluk. İtiraz edenler vardı onları da basında barındırtmadılar zaten. Evet evet gibi e, genel kurmay telefonlarıyla vesaire ama işte belli bir noktada o telefonlara da gerek olmadan adeta bir e, medyanın kendi e, tepki zincirini oluşturması var, durumu var. İşte e, bu da mesela işte e, güvenlik kaygıları işte bu e, terör sorunu vesaire denince e, akanslar duruyor milli güvenlik e, gibi böyle sihirli kelimeler var. Sanki onlar bütün her şeyin meşruiyetini sağlıyor. Ne yapılırsa yapılsın gibi. Ee, i̇nsan hakları e, hassasiyetleri tamamen arka plana gidiyor. Vardıysa da. Ee, bunu işte özellikle Amerika'daki işte bu Irak savaşının propagandasının yapıldığı dönemde çok gördük. Bush döneminde. Mesela o, o zaman mesela Amerikan medyası toptan bunu çok benimsedi bu söylemi. Ve şimdi işte bu en son e, haberden belki bahsetmişsinizdir. E, savaşın maliyeti diye son bir araştırma çıktı Brown Üniversitesi. Evet, ]'de. evet. E, yani 3.7 trilyon dolar gibi şeylerden bahsediyor. Hatta e, uzantı olarak 4.10'da 4, onda 4 evet. trilyon akımda uzanabileceği ve bunun da evet. bütün e, 2. Dünya Savaşı evet. E, evet. maliyetini aşacağı, epey aşacağı düzeltilmiş enflasyon rakamlara göre de akıl olmaz bir şey tabi Irak savaşının meşruiyetinin sağlanması aslında tamamen bir medya propagandası üzerinden oldu gene yani medya o savaşa onay vermeseydi şunu bunu geçtim yani hani başka siyasetçilerin kendilerini geçtim medya buna son derece ee, hani İngilizce hani diye bir laf vardır. Böyle yani şey böyle artık elle tutulacak evet. böyle şey, şey eprimiş evet. e, kanıtlarla diyelim, dayanaklarla razı gelmeseydi. Evet, yani, bunu hiç bu kimse bu galiba, böyle... galiba açık radyo ve açık gazete evet. dışında bunu en daha, daha fazla kimse bilemez. Yakından yaşadık, evet. içinden yaşadık ve şu sıralarda John Pilger'ın yönettiği bir film var The War You Don't See You Will Not See diye You, you Don't See diye Yani hmm. görmediğimiz savaş Müthiş tabi bunların medyanın nasıl büyük bir suç ortağı olduğunu Aslında belli başlı en büyük suçlu sayılabileceğini gösteren kanıtlarla dolu Çok ilginç bir film yani Tabii yani bir de şey mesela sonradan işte medya belki Irak Savaşı konusunda en azından bir kısmı medyanın Amerika'da veya dünyada işte hani Batı dünyasında diyeyim savaşın hani içinde olan tarafta öte yakasını yansıtmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani tabi mesela bu raporda benim bahsettiğim raporda çatışmanın mesela körüklenmesinin en büyük sebeplerden biri olarak medya tarafından sistematik bir sessizlik ve özellikle bir tarafın ve savaşın gerçek mağdurlarının ha hikayelerinin yaşadıklarının savaş bölgesindeki insanların bizzat savaşın içinde kalan sivillerin yaşadıklarının yansıtılmaması bunun tamamen göz ardı edilmesi Ha, hafızanın yani. deliğine atılması tamamen evet yani ben evet. eksizlik deliği hafıza deliğine işte ya yani Irak'ta yalnız o zaten yalnız Irak'tı tabii Afganistan, Filistin, Gazze evet. meselelerini falan hepsini de içeriyor. Pakistan'ı da içeriyor. bunu bundan bahsederken hani savaş mağdurlarının söylemleri derken biri de gerçekten sivil insanları konuyla hiç alakası olmayan siyaseten veyahut da hiçbir başka bakımdan ilgisi olmayanların hikayelerini de demek istiyorum birazcık da. Evet. Yani el, el, elbette mesela işte Türkiye'de işte BDP'nin başına yerliği vesaire son derece işte hani işin politik aktörlerinin de düşmanlaştırılması ne, medyaya bir, bir, bir nevi nefret edilecek kişilikler olarak yansıtılması e, tarafı var. İşin o boyutu var. E, ama tabii bu, e, bu, bu son derece yanlış ve BDP'nin meclise girdiği ilk günden beri artı isimlerle bunu yaşadık zaten. Bunu özellikle ben Macaristan'dayken mesela Türkiye haberleri seyrederken çok çarpıyordu. Yani bu, bu, bu, bu, o kadar bir e, gagalama ve nefetle yaklaşma söz konusuydı ki BDP'lerin her zaman yani o siyasetle. Evet. E o şimdi buydu ama bir de tamamen hiç hiç komi alakası aslında olmayabilecek tek e, hayatta şanssızlığı diyelim. Belli bir noktada doğmuş olması ve orada savaşın olması olan insanlar var. Çocuklar var, kadınlar vesaire dezavantajlı gruplar bir sürü. Onların hikayelerini hiç bilmiyoruz. Şimdi mesela yeni yeni Türkiye'de e, hala duymaya başlamadık aslında. Tam olarak. Evet, tabii Açık. tabii. Yani çok... çok e yüzeyde kalan bir bölümünü ancak. İstanbul'unlardaki işte kayıplar da şu, buna o hadiseler başına çok büyük felaket gelenlerin ama bugün orada ne oluyor? Mesela geçenlerde geçici güvenlik bölgesi ilan edildi gene bir yerler. Ya yani oradaki insanlar ne yaşıyorlar? Yani günlük hayatları nasıl geçiyor? Geçici güvenlik bölgesi içinde Yaşa, yaşamam. Gene işte bu lafta mesela geçici evet, güvenlik Evet bu lafta. Başlı başına geçici güvenlik bölge. Kim yaratıyor <gülüyor> evet, bunları acaba ya? Evet, Müthiş bir evet, şey. Savaş ya. alanı <gülüyor> aslında. Evet. Savaş alanına geçici güvenlik bölgesi diyoruz. Evet ha? evet evet. İşte bir şey dedi mesela Güney Asya'da da aynı şekilde. Yani şeyler e, mesela evet. özellikle Müslüman vesaire orada o dini çatışmalar da olduğu için ee, Müslüman mesela şeylere göçmenlere e, e, sızanlar falan gibi bir kelime kullanıyormuş mesela e zaten e, genel evet. geçer tabirde kaçak göçmen illegal göçmen evet illegal, illegal göçmen, göçmen mesela, mesela, inanılmaz bir laf yani evet. hemen hemen suçlu ilan ediyoruz zaten kanun dışı adam yani. evet, ya da evet, kadın evet ya da evet evet i̇şte bu dilin ölçte işte kullanımı vesaire bir, bir de tabii e, medyanın her zaman bir Elif e, zümreye e, hizmet etmesi ve onların söylemlerini e, bir e, meşruiyet içinde yansıtması söz konusu. O, elit zümre değişebilir, o veya bu olabilir zaman içinde ama o medya yaklaşımı hiçbir zaman değişmiyor. Medya da bir çünkü son derece e, ticari bir iş koluna dönüşmüş durumda. Bir kar e, sonuçta elde edilmesi gereken veyahut da, e, da daha da e, önemlisi e, bir güç çarpanı Etkisi sağlayan mesela bu şey kullanılıyor, bu kavram kullanılıyor bahsettiğim raporda güç çarpanı gibi bir şey olursa, hani bir güç var ortada zaten. onun medya sayesinde Bizden bir, mesela mesela aynalarla donatarak devasa hale getiriyorsunuz. Ve şey enteresan şöyle bir cümle geçiyor raporda. Bugün siyasi kararlar Güney Asya'da olaylar üzerinden değil. O olayların nasıl yansıtıldığı üzerinden veriliyor. Ya yani, Dediğim gibi yani olayın kendisi çıplak hali, zaten ne kadar objektif yansıtılabilir her zaman bir tartışma aslında bir medyaya yönelik. Ama bir de üstüne üstlük tamamen onu nasıl yansıtırsanız, bu nasıl bir güç aslında medyanın ki düşünün, onu nasıl yansıtırsanız, nasıl bir psikoloji yaratırsanız, Siyasi kararlarda o onun üzerinden veriliyor. E, bu noktada zaten ergene da gerek yok aslında. Başka bir şeye de gerek yok. Medyanın kendi temizlenmesi söz konusu olmadan... ...bu yaklaşımda kendine bir boy aynasına bakıp... ...ben ne yapıyorum, büyük bir, bir gücüm var... ...ve bunu nasıl kullanıyorum diye... sorgulamadan kendiniz... E, pek bir şey olamaz değil mi? Evet, yani beni yazıda en çok etkileyen şeylerden biri... ...bu işte bir Budizm, Sri Lanka'da Budizm'in... Yani bir barış şeyi olan Budizm'in milliyetçi propagandanın kilit ögesi olarak benimsenmesi. Ve bir de buna ilaveten Sinhal halkının ya da Sinhal'a nasıl okunuyor bilmiyorum. Kültürel mirasının alınıp kullanması çoğunluktaki şeyin. Ve bir nevi neo-ulus devlet ruhanın yaratılması söz konusu oldu diyorsun. Tabi bu çok önemli bir şey ve... Bizim açık kitapta da bir madde haline getirdiğimiz öldürülen gazeteci Vikram da tam da yazdığı bu işte arkadaşı hatta beraber yetişmişler baş, başbakanla ama karşı çıktığı için öldürüldü sonra medyada Sri Lanka'da da çok acayip yani işler. Ya bu işte milliyetçiliğin tabii o mitik ve efsanevi çökenlere dayanma, kendi meşruiyetini sağlamak için e, özelliğinin sonuçları bunlar. E, bugün o olabilir, yarın bu olabilir. Her türlü aslında bir efsanevi ölümsüzlük vesaire o milliyeti ulusa e, kazandırabilecek e, kavram kullanılabilir. E, bu işte Benedict Anderson vesaire bu böyle milliyetçilik üzerine yazan teorisyenlerin zaten hep anlattıkları şeyler e, işte o ölümsüzlük e, ulusun ölümsüzlüğü e, halkın e, köklerinin çok derinlere gitmesi işte bugünün de artık biraz böyle Osmanlı vesaire falan o tam Osmanlı da değil mesela Türkiye'de aslında propagandası yapılan veya bize nüfuz eden farklı bir şey biraz çok farklı evet çok yani. farklı tabi tabi çok ortaya karışık bir durum. Evet. Dinle milliyetçiliğin iç içe geçtiği ilginç bir şey var. Dincilikle diyeyim. Evet. evet yani medyanın e, rolü üzerinde herhalde daha devam edeceğin e, besbelli e, yazılara bu bizim için de bitmez tükenmez bir kaynak. yani Hem de kendi yaramız tabii. Biz de kendimiz de bir medya parçası olarak görüyoruz elbette. E, hatalarıyla özellikle çok can alıcı bir nokta. Bunu herhalde konuşmaya da devam edeceğiz. Evet. Kapadan önce ama son şeye tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu Rusya'nın e, Rus, e, kanun düzenlemesine e, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiçe ya e, yönelik. Bu e, aslında bölgenin giderek nasıl Avrupa'dan uzaklaştığını, Avrupa'daki krizin, kendi içindeki krizin Avrupa'nın e, etkilerinin, diğer etkilerini görüyoruz. Türkiye'de de muhakkak bunun yansımaları önümüzdeki dönemde çok olacak. Avrupa Birliği'nden Avrupa fikrinden kopuş çok evet. daha fazla gündemde olacak. Zaten Avrupa fikri denen şeyin de kendi başına bir önemi yok. Onun temsil ettiği bazı şeyler vardı. Evet o değerler aslında. Tabii değerler ki, tabii evet. Ki. Tabii ki. Evet, bu Olur. Rusya meselesinin de tekrar üzerinde konuşma fırsatı bulabiliriz belki. Onu biz de atlamıştık. Çok önemli tabii. bir gelişme bu tabii. Başlı başına o Rusya aslında konuşulması incelenmesi gereken bir vaka olarak evet. <gülüyor> yanı başımıza duruyor. Peki, çok teşekkürler Olur. sizin. Görüşmek evet. üzere. İyi günler. Sayare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar